Aşk öyle bir nurdur ki onu Allah her kula vermez. Bir kısa ile bunu haber verelim. İstanbul'da Bayezid camisi, büyük bir cami şerif. Bu cami İstanbul'u Türklere alıp veren Sultan Fatih'in oğlu 2. Bayezid'in yaptırdığı camidir. Bu cami ilk yapıldığı vakitte resmi o devrin Halveti şehirlerinden Cemali Halveti Hazretleri ki yüksek bir makam sahibi ve kalplerin mahbubudur o zata vermişler resim kuşradını camini ve kürsüye çıkmış tabi karşısında padişah ve sadrazam ve vezirler ve askeri erkan ulema meşayi hep tam söze başlayacağı esnada halkın içerisinden bir zat parmağını kaldırmış dedi şey efendi bir şey rica size dedi söze başlamadan evvel Eşeğim kayboldu burada halkın ekserisi, İstanbul halkının halkın ekserisi burada bulunuyor. Acaba gören var mı eşeğimi dedi, sorar mısınız dedi cemaat halka dedi. Şeyh halka hitap ederek dedi ki, efendiler içinizde dedi, hiçbir şeye aşık olmayan, aşk nedir bilmeyen, sevgiden anlamayan kimse var mı içinizde, sevgi nedir, aşk nedir bilmiyor. Ve hiçbir şeye aşık olmamış hayatında ve kalbini hiçbir şeye bağlamamış, böyle bir kimse var mı içinizde kalabalığın içerisinden bir adam ayağa kalktı dedi ki işte aradığınız adam ben yani ben hiçbir şeye aşk nedir sevgidir muhabbet nedir bilmem ve bağlamadım kalbimi böyle bir şeylere yani bir zat bir zat bir zat daha kalktı aynı sözleri söylediler dört kişi o kadar kalabalığın içerisinde dört kişi çıktı böyle bu şekil. ama kız şeyh döndü o eşeğini kaybeden zata kalk ayağa dedi bir eşek kaybettin sana dört tane buldum dedi al buna semer vur götür dışarıya dedi